Bizim içimizde vizesiz, çok rahat bir şekilde gezen Allah'ın belası bir günah var. Bunun adı gıybet kardeşim. Ne demek olduğunu biliyor musun? Dedikodu demek değil mi Mahsun? Ama içimizde o kadar rahat ve vizesiz geziyor ki... Yani Yusuf abi belli standartlara gelmiş bir Müslüman. İçkiden uzak durabiliyor değil mi abi? Zinadan uzak durabiliyor. Hırsızlıktan ya da birinin kalbini kırmaktan bile. Yani bunlardan uzak durabiliyor insan. Ama abi gıybet bizim içimizde o kadar rahat geziyor ki... ...ve biz gıybetin dedikodunun irfan ne manaya geldiğini ve ahirette bir nasıl karşımıza çıkacağını Zeki Bey biz bunların hiç farkında değiliz. Bizim genç arkadaşlar Ankara'da abi sokak röportajı yapıyor. Yaşlı bir amcaya denk geliyorlar. Diyorlar ki Fatih, ya amcacığım işte toplumumuzu saran bir günah var. Gıybet. Ya sizce bu gıybetten korunma yolları nedir diyorlar. Bıl bıl C vitamini yesin diyor. <gülüyor> yani bu Gıybeti engellemez bu ancak bizi gripten korur çünkü gıybetin çok çakallıkları var abi bak gıybetin 3 farklı versiyonu var 1 altı acemilerin gıybeti ya abi gıybet gibi olmasın bu mahzun var ya bir namussu adam diye başlar bu acemi gıybeti yani gıybet olmasın deyince Fatih olmayacağını zanneder İkincisi abi biraz daha kaşarlaşmışı var bunun abi ben yüzüne de söylerim ya <gülüyor> Yüzüne söyleyince de gıybet olmayacağını zannediyor. Bir de üçüncü versiyonu var Fatih. Nur talebesi versiyonu. Abi ne gıybeti istişare ediyoruz biz burada ya. Abi şeytanın yakalamadığı hiçbir sahne yok. Öyle değil mi Mahsun? Öyle yapmıyor musun? Bak yüzüne de söylüyorum. Abi şeytan ya çok kaliteli ya. Her versiyonda, her jenerasyon için yakalayabileceği bir sahne var. Bizim orada bir laf var abi. Muhammed abi derler ki, ''Bizim olan kırk çeşit yüzme bilir ama suya girince hepsini unutur.'' derler. <gülüyor> Bak bizim aynı gıybetle ilişimiz aynı böyle. Tam böyle kitaptan yerini açarsın. Bak birazdan ayet okuyacağız abi, aklınız duracak yani. Gıybet bizim ahiretimizi çok riske atan bir hadise. Açarız abi okuruz. İnsan böyle dertli dertli düşünür böyle. Anlatırsın abicim bak gıybet ahiret hayatını bu kadar etkiliyor. Vallahi doğru diyorsun hocam. Bu gıybet var. Ya bu deyyus mahsum var ya kaç kere dedim gıybet etme diye. <gülüyor> abi ne yapıyorsun ya? <gülüyor> ya adamı uyaracağım derken sen taklaya geliyorsun. Bizi yakalamadığı hiçbir sahne yok bu gıybetin. Ama bir ayet önümüzü kesmeye kafi gelebilir. Şöyle diyor Fatih hangi ayettir sence? Tahmin edebiliyor musun? Evet, su so He hucuratla geçiyor değil mi? Biriniz, hayal eder misin? İsim neydi? Mert şimdi hayal et benim bahsettiğimi olur mu? Baran hayal et tamam mı? Hayal edin, Umut hayal etmeye başla. Biriniz ölmüş kardeşinizin, beni öldür şimdi zihninde tamam mı? Ölmüş kardeşinizin etini yemekten hoşlanır mı? Altı meydan okumayı görüyor musun ayetteki? Beni ölü düşün abi ve şu elimi uzatayım sana. Erçin şu ölmüş kardeşinin etini yiyebilir misin? Yani ayetteki ikaza bakar mısın? Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Tiksindin ney mi kardeşim? O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul eder, çok merhamet edendir. Bak düşünemiyorsun Yunus. Ölmüş bir kardeşinin etini yemek bir köşede dursun. Onun arkasından, gıyabından ya da yüzüne gıybet etmek bir köşeye dursun. Bunlar arasında hiçbir fark yok. Peki Sina sana bir soru soracağım. Ben ölmüş bir kardeşimin etini kabirde bu dişlerle yiyip çiğneyebilir miyim? Çiğneyemem değil mi? O zaman ben kabirde ya çakala ya sırtlana tecessüm etmek zorundayım. Çünkü bu dişlerle çiğnenmez. Bu kadar aşağılık bir günah olabilir mi ya? Kardeşin etini yiyeceksin ve bu simada kalabilir misin Fatih? İmkanı yok. Demek ki kabirde ya sırtlana benzeyeceksin ya çakala benzeyeceksin. Onun dişlerini almak için. Böyle bir günah var ya. Ve devam ediyor. Kimler yapıyor? Gıybet. Gıybeti anladın değil mi Furkan? Dedikodu demek yani. Hani günlük hayatta çok yapıyoruz ya. Böyle biri aklımıza geliyor. Bizim de zaten boş vaktimiz çok Yusuf abi. Başlıyoruz kahvede çay içerken adamı çekiştirmeye. Yani hiç bu benim ahiretimde karşıma çıkar mı çıkmaz mı? Neden? Çünkü adlık bir müdahale mevcut değil. Ama kimler ediyor gıybeti? Gıybet ehli adavet. Düşmanlık besleyen insanlar. Kimlerin kullandığını konuşuyoruz. Ve haset. Haset ne demek Fatih? Kıskançlık, çekememezlik değil mi? Mesela düşünün filanca yere sohbet dinlemeye gidiyorsunuz kardeşim. Sohbete oturmuşsunuz. Adam daha birinci dakikadan Allah, Peygamber, Kur'an hiçbirinden bahsetmeden. Ulan şu filanca cemaat, filanca ekol, filanca grup yok mu? Alayı böyle. Ne yaptı Yüzü abi? Peki neden bunu yaptı? Haset ettiğinden. Bak anlamanın yolları kolay değil mi? Bir yere gittim birinci dakikada. O adam başladı birilerini çekiştirme ya şu adam var ya ya gıybet gibi olmasın ama öyle bir namusudur ki başlıyor yardırıyor nasıl satayım durdurabilirsem böyle koşu atı gibi yani. Önden gidiyor herif. E ne yapıyor abi gıybet neden yapıyor? Ya adabet ehlidir ya damarlarına kıskançlık bulaşmıştır veya inadın en çok inat ehlidir böyle iddialaşan adamların da silahı. veya inadın en çok istimal ettikleri kullandıkları alçak bir silahtır. Abi aşağılamaları görüyor musun? İzzeti nefis sahibi biraz onuru ve gururu ben bu dersi kendi nefsime yapıyorum. Ben hiç mi etmiyorum? Mutlaka. Anladıklarım oluyor. Tövbe ediyorum. Af diliyorum. Anlamadıklarım oluyor. Allah anlatsın diye dua ediyorum. İzzeti nefis sahibi masum, Biraz onuru, gururu olan adam. Bu pis silaha tenezzül edip kullanmaz. Meşhur bir zat şöyle demiş. Düşmanıma Ağrı'na giden bir adama hayal et Zeki. Adam senin Ağrı'na gitmiş, gücün yetmiyor, paran yetmiyor, makamın yetmiyor. Neyin yetiyor? Dilin yetiyor. Yadırıyorsun gıybeti. Neyi unutuyorsun? Ahiret gününe iman ettiğin Allah'ı unutuyorsun. Ve nasıl bir silah kullanıyorsun? Bak cümleye bak. Düşmanıma gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum Yusuf ve tenezül etmiyorum. Çünkü gıybet zayıf ve zelil ve aşağıların silahıdır. Yani gıybet eden adama aşağılık mı demek istiyor Altuğ? Yani kim gıybet ediyormuş abi? Dediğim gibi başta nefsimi söylüyorum. Kerizler gıybet eder abi. Neden? Düşmanına en kıymetli şeyini veriyorsun ya. Ahirete bir gideceksin Yusuf abi. En kıymetli şeyin sevaplarını bir bakmışsın düşmanına vermişsin ya. Akıllı adam yapar mı hiç bunu? Pardon sana sordum akıllı adam. Akıllı adam yapar mı abi hiç böyle bir şey? Yani en çok biriktirdiğin, namusun gibi sahip çıktığın bir şey var. Bunu da heba ediyorsun. Çünkü kairatı şöyle bir gün piknikte temaşa etsen abi insan şunu bile der. Ulan ben bu kadar aşağılık ve zelil bir silah kullanıyorum. Dünyanın 1 milyon 300 bin katı büyüklüğündeki güneş. Ya ben gıybet edeyim niye her gün üzerime doğup doğup batıyor ya? Ve devam ediyor. Gıybetin tarifini yapalım mı Mehmet abi? Abi şimdi ben bir şey dedim, şunu dedim, bunu dedim. Hangisi gıybet Yüzü abi? Çok karışıyor. Masum. Gıybet ad, gıybet odur ki. Gıybet edilen adam hazır olsaydı ve işitseydi, kerahat edip darılacaktı. Uğur ne, ne demek istiyor? Gıybet edilen adam yanında olsa darılacaktır. Bu gıybet midir? Tarifi anladın mı? Artık gerek var mı? Bunu söyledim, bunu konuştum, bunu yaptım gıybet midir diye? Nedir abi kriterimiz? Gıybet edilen adam Yanında olsa darılacaktı. Şimdi o zaman sadece kelamlı olmaz. İsim neydi? Lacivert, tişörtlü kardeşim. Adnan, sadece bu iş kelamlı olmaz. Şöyle düşün. Zeki senden bahsediyor, sen yoksun. Ben de şöyle yapayım. Ya adın geçince. Sen burada olsaydın darılırdın değil mi bu tavra? Demek ki bu da gıybet Adnan. Sadece kelimelere dökmeye gerek yok. Bir adamın gıyabındaki bir harekette kriter neydi? Orada olsa darılacaktı. Bir daha tekrarla. Kriter ne kardeşim? Orda olsa darılacaktı. Şundan darılır mı? Ya Adnan işte ya. Darılırsın değil mi Adnan? O zaman burada da senin ölmüş etini dişlemiş oldum. Gıybet odur ki gıybet edilen adam hazır olsaydı ve işitseydi kerahat edip darılacaktı. Eğer doğru dese zaten gıybettir. Bir de böyle bir şey var değil mi Adnan? Abi benim söylediğim doğru ya. E kardeşim doğru da olsa gıybet zaten. Eğer yalan dese çok güzel bir daha söyle hem gıybettir hem iftiradır iki katı çirkin bir günahtır. Ya Yusuf abi şu Kürtler var ya geçmiş olsun ne yaptım abi ne yaptım? Bütün Kürtlerin hakkına girdim. Peki Fatih inandığın ahiret gününe göre konuşuyorum. Ahirette hepsi benden hak talep edecek mi? Kaç tane milyonlarca. Lan şu İzmirlerle bir iş yaptım alayı var ya geçmiş olsun. Kaç tane İzmirli'yle iş yaptın? Üç. Kaç milyon İzmirli var? Üç milyon. Kalanı ne oldu? Bilmiyorum. <gülüyor> Ulan üç milyon nüfusa katledilir mi böyle ya? Teker teker eti yenir mi? Bak şu denebilir. Ya bir grup İzmirli'yle iş yaptım çok kötülerdi. Şu da olabilir Adnan. Ben sana bir örnek veriyorum. İsim vermiyorum ve sen adamı tanımıyorsun. Bu da gıybet olmaz. Anlatabiliyor muyum? Ama abi toplu bir şekilde bir camianın adını alıyorsun. Bak abi bir hadis var. Yunus. Beni çok endişelendiren bir hadis şöyle geçiyor. Zina kebair değil mi? Kebair ne demekti Fatih? Büyük günah yani ahirette Bütün ahiret hayatımı heba edebilir mi demek bu? Bak düşün Gıybet Zinadan eşittir daha şiddetlidir. Zina diyorum bak Baran kebair kebair kebairden daha büyük olabilecek bir gıybet nasıl olur? Ya şu kadiriler var ya ben onların ne olur? Geçmiş olsun. Geçmişte, gelecekte, toprak altında bütün hepsinin gıybetini etmiş oldun mu abi? Peki ben onların rühe reislerine, mesela menzildeki değil mi Abdülbaki Hazretleri? Onların rühe sahaları, Abdülbaki Hazretlerine bir cümle etsem bütün tebaayı ilgilendirir mi? Benim ona ettiğim cümle bütün tebaanın hukukuna girdiğinden... Zinadan daha şiddetli ve eşat olabilir abi. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ama gündemimiz o kadar böyle televizyon vari, medya medyavari olmuş ki abi. Ulan gıybet mi ediyorum, etmiyor muyum? Ya dinada altında gıybet giydirip giydirip duruyor ya. Ya sen kardeşinin ölmüş etini dişliyorsun çakal dişleriyle. Sen nasıl yapıyorsun bunu ya? Şimdi soruyorum bir daha kerizlik değil de ne deseydi abi. De, Mehmet abartıyorsun ya. E ben abartıyorsam ayete bak. Leş, kardeşinin leşini diyor ya. Leş kargalığı etme diyor ya. Ne kadar çok aklımıza geldi değil mi abi? Günlük hayatta ettiğimiz gıybetler. Abi çay içerken adama yaranmak için öbürüne giydiriyorum. Yani onun omuzlarına basıp yukarı çıkmaya çalışıyorum. Bir de o şey var ya az önce anlattığım, hani o kadirileri bilirim, estağfurullah. Derler ya, ben yurtlarında kaldım. E daha aşağılık bir şey yaptın, çorbasını içtiğin adamları gıybet ediyorsun. Bir de böyle övünürler değil mi? Abi yurtlarında kaldım, bilirim ben her şeyleri. Öyle diyorlar değil mi? Duydunuz değil mi? E ne oluyor? Bir de çorbasını içtiğin adama ankörlük ediyorsun. Tahir-i Mutlu abi var. zamanın en takvalı talebelerinden, takvasının ölçüsü olarak size bir belirginlik bahsedeyim. Tuvalete girip çıkarken üzerine necaset sıçramasın diye elbise değiştiriyor. Böyle bir zat düşünün. Bir gün bir mecliste biri gıybet ediyor. Ne diyor biliyor musun? Böyle bir zat biliyorsun ağır olur, az konuşur, öz konuşur. Senin dilini kökten koparmak lazım diyor. Gıybet ya, dedikodu abi. Yani bunların dergileri yapılıyor. Gıybet olsun diye dergi var ya. Düşünebiliyor musun abi? Program var magazinde. E biz ne yapıyoruz abi? Ayetmiş, Resulullah'ın buyruklarıymış. Ya ne olacak ya? Gündelik hayat nasıl geçecek abi? Allah'ın rızası mı? Benim günlük meşakkatı. Yani eğlencem mi? Hangisi daha önemli? Bir cümleyle bitiriyorum ama cümle ölümcül bir cümle Zeki. Benim ömrümü değiştiren, yani aklıma geldiği müddetçe, gelmeyenleri inşallah Allah affetsin, gıybetin önünü kesmeye çalışan bir cümle. Son cümle. Nasıl ateş odunu yer bitirir? Seyidi abi şuraya ateşi vurduğumda her yer haşap olsa bir parça odun kalır mı? Hiç mi kalmaz? Hiç kalmaz. Nasıl ateş odunu yer bitirir? Gıybet dahi. Bak ne, ne dedin? Salih ameli. Yani normal amel değil mi bu Fatih? Salih ameli yer bitirir. Ahirete gittin. Göçtün bu dünyadan vefat ettin. Bir gittin hesap defterini bir açtılar. Defter bomboş. Ya aklına geldi, ya benim hacım vardı ama namazlar yani yazması gerekmiyor muydu? Ya benim umre, ya kurban bayramında hiçbir kurbanıma ben aksatmamıştım diye aklına geliyor abi. Kardeşinin gıybetini ettiğinden dolayı ne kadar hayır hasenatın varsa defterinden tamamen silinmiş. Hayal et, dünyada yaptıkların nasıl bal arası bal yaptığından dolayı ücret almaz... Sen de yaptığın salih amellerden hiçbir ücret alamayacaksın. Sebep kardeşinin retini dişledin, dedikodusunu yaptığından dolayı gözünü bir açıp gideceksin. En önüne giden müminim zannederken güvendiğin dağlarda kış olimpiyatları başlamış. Ya gerçekten kerizlik ya. Ya bir dille ya tut ya dilim seni dilim dilim dilerim de ya. Allah mı önemli Karşımdaki kimdi de abi biliyorsunuz dinlemek de gıybet çünkü. Bir de o var değil mi abi? Ben konuşmuyorum da dinliyorum çok güzel anlatıyor namussuz diyor. Ya o da gıybet abi. O da gıybet abi. Şimdi ben bu cümleyi okuduktan sonra aklıma şu geldi Mahsun. Dedim ki yahu ben hakikaten hani şu cümle var ya yanında olsa darılacaktı Fatih. Bu cümleden sonra dedim ki ya ben geçmişte şunun şunun şunun gıybetini etmişim. Şimdi mutlaka burada bazı kardeşlerin aklına şu geliyordur Mahsun. Ya ben şunun şunun şunun gıybetini etmişim. Acaba nasıl helallik alacağım? Çünkü bazılarına ulaşamıyorsun, bazılarına helallik istesen aran bozulacak. Doğru mu Baran? Şimdi bak abi şöyle bir şey düşünün. Ulaşan, ulaşılamayan insanlar için söylüyorum. Ulaşabildiklerimizin yüzünden isteyeceğiz abi, helallik isteyeceğiz. Ulaşamadıklarımıza ne yapacağız? Masum ben seninle kapışmışım bir gün. Kalbini kırdım, sen de iyice dellenmişim bana. Aradan bir yıl geçti, iki yıl geçti, üç yıl geçti. Vurdum masaya, dedin ki yeter ya gideyim şu Mehmet'in bir façasını bozayım dedim. Tam böyle çat çat çat çat karşımdan yürüyorsun. Ben birden sana bir anahtar çıkarıyorum böyle, masum. Kardeşim sana da Lamborghini hediye almıştım, hoş geldin diyorum. Bana kafa atabilir misin? <gülüyor> He? Ne yapar abi? Başlar, başlarsın ayaktan yalama ya. Canım kardeşim, cicim kardeşim, yaptığın yapacağın yedi cettim de dahil hepsi sana helal olsun değil mi abi? Şimdi bak bizim gıybetini edip ulaşamayacağımız insanları düşün. Ben her gece dua etsem, Allah'ım sen onlar razı ol, sen onun günahlarını bağışla. Ben de ona ulaşamıyorum, beni affet. Ahirette ölmüşüz. Masumla karşı karşıya gelmişiz. Tam cenab Allah beyan ediyor. Masum Mehmet senin gıybetini etti. Hakkın vardır. Değil mi? Kul karışmıyor. Doğru mu abi? Hakkın vardır. Tam Mahzun bana kafa atacak orada. Geliyor böyle. Bir de oh, ahiret orası yani. Böyle bir milyon kilometre hızla atar. Buradan gidelim, buradan çıkar. Öyle kafa atacak. Geliyor abi o esnada. Mahzun, bu cennetteki kasır saraylar var ya. Bunları sana dua etmiştim. Kardeşim bunlar da senin olsun. Bana hakkını helal et. Eder değil mi? Eder değil mi abi? Eder artık yani. O kadar dua ediyoruz abi. Gıybet bizim ahiretimizi böyle yiyecek bir şey. Kardeşim gıybet ederken unutma. O kişi duymasa dahi ettiğin gıybeti bir duyan var. Allah rızası için El Fatiha.